Dijital Kültür Makalleri 22. Bedensizleşme. Dijitalleşme bedensizleştiriyor. Sadece insanı değil, dijitalleşen her şeyi. Örneğin gazete. Dijitalleşip internetten erişilebilir hale geldi. Bilgisayardan, tabletten, akıllı telefondan haberlere, köşe yazılarına erişebiliyoruz. Peki bu eriştiğimiz şey gazete mi? Eskiden gazete hem lojistik hem de semantik bir kimliğe sahipti. Lojistiği kağıt sağlarken semantik kısmı haber, yorum, makale ve görsellerdi. O kağıdın üstüne basılan. Ancak gazete denildiğinde bu ikisinin simbiyotik hali tek bir nesne olarak değerlendirildiğinden gazete denilen şeyi kağıt ve haber diye iki parça olarak ele almak akla gelmezdi. Dijitalleşme kağıdı gereksiz hale getirdi. Bu da problemin yanlış isimlendirilmesine neden oldu. Gazete öldü mü, ölüyor mu, ölecek mi? İnternet gazeteyi ortadan kaldıracak mı? Cevap hem evet hem hayır. Evet, çünkü bugüne dek Gaste olarak bilinen o kombin artık gerekli değil. Kağıt olmadan da Gaste olur. Hayır, çünkü bireyin habere, medyaya gereksinimi devam ediyor edecek. Bu karmaşayı yaratan şey dijitalleşmenin bedensizleştirici bir özelliğe sahip olması. Dijitalleşme ile gelen yeni paradigma keşke gaz örneğindeki gibi et ile tırnağı tek bir şey olarak görme alışkanlarının değişmesiyle sınırlı kalabilse. Aynı durum bireyin kendisi için de geçerli. Yani elek elektronik bir cihazın başına geçip internete erişen birey bedenini unutuyor, bedensizleşiyor. Hem fizyolojik hem de psikososyal anlamda. Fizyolojik olarak unutuyor, saatlerce internetten çıkmadan vakit geçirebiliyor. Vücudunun fiziksel gereksinimlerini sağlıklı bir şekilde karşılayaması hale geliyor. Psikososyal olarak unutuyor, bir toplum içinde o toplumun bir parçası olarak yaşayan bir, bir birey olarak yerine getirmesi gereken sorumluluklardan sıyrıldığını, adeta onlardan münezzeh olduğunu düşünmeye başlıyor. Buna göre daha vahşi tepkiler veriyor. Bu ikinci boyuttaki dönüşüm kendisini en çok başkalarına reaksiyon gösterirken gösteriyor. Sosyal medyadan önce bile bu durum ilksel olarak vardı. E-posta veya chat iletişiminde büyük harfle veya kalın harflerle cevap yazmak bir tür dijital bağırma anlamına geldiği halde pek fazla önem verilmezdi. Bu dijital bağırma hali sosyal medyada yerini nefret söylemine bırakıyor. Birey o an içinden nasıl tepki vermek geliyorsa bunun toplumsal etkilerini dikkate alma gereği duymadan o şekilde tepki veriyor. Fiziksel olarak yüzlerce kişinin önünde duruyor olmaması sanki o mesajın yüzlerce kişi tarafından okunmayacağı anlamına gelecekmiş gibi. House of Cards dizisindeki genç kadın gazetecinin yöneticisi tarafından sözel mobbinge uğradığında yaptığı yorum bu konuyu çok güzel ifade ediyor. Dijital çağda birisiyle diyalog halindeyse, bunun tüm dünya ile diyalog halinde olduğun anlamına geldiğini bilmelisin. Fiziksel veya sanal diyalog gerçekleşirken orada sanki tüm internet varmış gibi konuşmak, tepki vermek gerekir. Neden? Çünkü diyalog esnasında iki kişi bile olsa onlardan bir tanesinin o diyaloğu o an veya daha sonra internette paylaşması tüm internetin o diyaloğa müdahil olmasına neden olur. Elbette ki müdahale olacakların tepkileri farklı farklı olacaktır. Ancak şurası bir gerçek ki diyalog perde arkasında iki kişi arasında olmaktan çıkıp kamusalanına taşınmış olacaktır. İşin boyutu burada yazılanlardan, tahmin edilenlerden çok daha derin. Dijitalleşmenin bedeni gereksiz hale getirmesi insanlık tarihinde çok dramatik değişikliklere neden olabilir.